355. konu, Katade bin Numan ile Rıfa bin Rafi'nin Bedir günü gözlerinden isabet almaları, Bedir savaşında Katade bin Numan'ın gözüne bir ok saplandı, göz bebeği yanağına döküldü, sahabiler koparmak istediler.